saliklerin nazarı itibara alacakları Üç edep. Başta Allah Teala'ya karşı olan edeptir. Yeni ve avam müntesip onun emirlerini yapar, yasaklarını terk eder. Orta halli olan ise gafleti def eder. Devamlı ve sürekli zikirle yahut murakabe ile vaktini doldurur. Çünkü tasavvufun temeli vakti en mühim olan işe sarf etmektir. Nafile ibadetle uğraşmak, kula hizmet mümkün olmadığı vakitlerde olur denilmiştir. Burada salikin iki vazifesi vardır. a. Cenabı Hakk'a karşı olan vazifedir. Haramdan sakınmak, emirleri yerine getirmekten ibarettir. Helal kazancın dışındaki vakitlerinde salik, huzurdaki edeplere riayet eder. Ahdi muhafaza eder. Can ve malla hizmet eder. Kanaat, Sebat ve tevekkülden ayrılmaz. Ahireti tercih eder. Varlığını Allah'a feda eder. Bu birinci edeptir. B. Rasulü kibriyaya karşı olan edeptir. Müntesip sünnetleri ihya eder. Bid'atten sakınır. Peygamber aleyhissalatu vesselamun sevgisi ile bid'atçileri de terk eder. Salik bu edebe riayet etmediği takdirde mutlaka cezasını çeker. Başlangıçta cezayı hissetmez. Nitekim hasta taamdan tat alamaz. Orta halliler ise cezayı hisseder. Mesela ansızın gelen fena kokular bidatin işlenmesine alamettir. Her bir sünnetin ihya edilmesinin de ayrı ayrı güzel kokuları vardır. Mevlana-i Rumi, burnu tıkanmamış kimse helva içindeki sarımsak kokusunu alır demiştir. Hikim-i Atâiyye'de şöyle buyrulur. Saliklerin afatlarından birisi de şudur. Müridin su-i edebi şüphesiz cezayı gerektirir. Sakın, eğer yolum yanlış olsaydı, feyz benden kesilirdi deme. Zira bazı zaman istidraç olarak da imdat devam eder. Bazen de salik, feyzin kesilmesinden haberdar olmaz. Düşün, Cenab-ı Hak imdadını kesmediği halde, kulundan terakki etmeyi keserse bile ceza olarak kafi gelir. Avamın cezası azaptır. Havasın cezası ise terakki etmemektir. Binaneley salikin zulmani hicabında veyahut nurani hicabında kalması en büyük cezadır. Şahın akşi bizim tarikatimiz sünneti ihya etmek ve bid'atlerden sakınmaktır. Mesela cehri zikirde bid'attir. cehri zikreden bizim yolumuzda değildir buyurmuştur. Seyyid Taha Kutsisi Ruhu, bizim tarikatimizde bid'ati hasene diye bir şey yoktur. Yolumuz ashab-ı kiramın yoludur. Mesela talim anında zikrin, ezan, tesbih, bayram tekbirleri, Kur'an okumak gibi cehri olarak yapılması gereklidir. Yani sahih nakillerle tespit edilmiş, ve ashabın cehri yaptığı müstesna, onun dışında bütün zikirler gizli yapılır. Cehri bid'attir. Cehri zikredenler nakşibendi değildir, diye tasrih buyurmuştur. Binanaley üçüncü edep, salikin gizliden zikir yapmasıdır. Hülasa, Allah'a karşı edep, peygambere karşı edep, zikirde edep olmak üzere edepler üçtür.